1706 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in akrabalığının faydalı olduğuna dair hutbesi, Resulullah'tan dinledim, minber üzerinde şunu söylüyordu, bazı kimselere ne oluyor ki, Peygamber'in akrabalığı kıyamet yönünde yarar sağlamaz, diyorlar, Allah'a yemin ederim ki, benim akrabalığım hem dünyada, hem de ahirette yarar sağlar, ey insanlar, ben kıyamet yönünde, Kevser havuzunun başında sizin için rehberim, bazı kimseler, ey Allah'ın Resulü, ben falan oğlu falanım, derler, ben de, ben sizin nesebinizi bilirim, fakat siz benden sonra bazı ayetler icat ettiniz ve gerisin geriye döndünüz, derim.